Daha genç yaştayım ama hayatım aksiliklerle dolu. Çevremden hep şanssızsın gibi sözler işitiyorum. Yaşamaya genç yaşta şevkim kalmadı. Kaderimin değişmesi için ne yapabilirim? Şimdi bu kardeşim kaderini bilmiyor ki. Biliyor mu kaderini? Levy Mahfuz'a şöyle başını kaldırdı, baktı. Neler yazılmış ona dair bunları gördü. Ve sonrasında diyor ki bu hayat böyle değil. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ nas? Allah Teala günleri insanlar arasında çeviriyor. Bakıyorsun fakir olanlar çocukları zengin. Zengin olanlar 50 yıl sonra çocukları fakir oluyor. Hayat değişiyor zaten. Peki Müslüman burada nerede duracak? Müslüman bilecek ki bir kesb var, bir de halk var. Ben uğraşacak. Ben çalışacak, ben terleyeceğim. Yani o kardeşim bunları yapacak ki sonrasında Allah Teala yaratacak. Allahu haliku külli şeyin O her şeyi yaratandır. ve تَشَاءُونَ اِلَّا illa يَشَاءَ Allah. O dilemeden biz dileyemeyiz. Yani bu kardeşim yürüyüşüne, okumasına, mutalasına, çalışmasına, yani hayatı en güzel olsun diye mücadelesine devam edecek. Bir bakacak ki bir an binler kapı kapanmıştı. Şimdi önünde milyonlarca kapı açılıyor. Yani e, bilmiyorsun ki لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْلِثُ bade ذَلِكَ amra Bundan sonra bu zorlukların bu umutsuzlukların ardından Allah Teala onu bambaşka bir geleceğe hazırlıyor. Onun için şanssızlık diye bir şey yok. Umutsuzluk Hele hiç çok İslam'da اَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ Hayır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam şu Müslüman işine bak her durumda onda hayır var ona bir hayır gelmiş olsa orada Müslüman şekara şükreder فَكَانَ خَيْرَ اللّهُ onun için hayır olur bu eğer ona bir musibet gelirse Orada da sabreder. فَكَانَ hayır اللّهُ Bu da onun adına hayır olur. Yani bu kardeşim musibetler başına geldi. Eğer oralarda sabrettiyse bundan dolayı ecir aldı. Allah Teala belki hayatının ilerleyen yıllarında yolunu açacak, çok nimetlere muhatap olacak. O zaman da şükredebilirse Rabbim ona yine bundan dolayı ecir verecek. Umutsuzluk yok. Hz. Eyüp Aleyhisselam'a şifa veren Allah Azze ve Celle, balığın karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran Rabbim ona diyor ki sen duaya, sen teslimiyete devam et, eğer varsa gelecekte senin İslam adına belli noktalarda büyük hizmet yapman onlar olacaktır. Kimse buna engel olamaz. وَاَنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشْ فَلَوْا اِلّٰهُ وَاَنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّلِ فَدَلِ Allah Teala birisine musibet verecekse kimse engel olamaz. Birisine hayır murad ettiyse bütün dünya gelse yine o hayra engel olamazlar. Zarara da mani olamazlar. Yani apartman çöküyor, büyük insanlar ölüyor ama 91 saat sonra küçücük bebeği Rabbim o taşların arasından kurtarıyor işte. Onu görsün, umutsuzluğu gömsün. Eyvallah hocam.